İnnel hamdele lillahi <Sessizlik> nahamduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Me yehdihillahu fe lâ mudille lehu ve me yudlil fe lâ ve ve Burada kardeşlerimizin isteği üzerinde kadınlarla alakalı olan bazı sohbetler yapılmasını ve özelmesini istediler. Ben de acizane istihareyi ve istişareyi yaptıktan sonra bazı kardeşlerimizle uygun gördüm. Ve bu derslerimizde inşallah yani her pazar günü bu saatte bu konular üzerinde duracağız inşallah. Tabii ki biz bu dersten başka veyahut da ayrı Perşembe günleri akide dersini görüyoruz. İmam Ebn Teymiye'nin Ettedmuriye kitabı Cuma günü saat üç buçuktan sonra veya üçten sonra gündüz İslam fıkhını görüyoruz. Dolayısıyla biz yani pazar günü olan desterimizde hiç akide konusuna değinmeyeceğiz. Çünkü orada verdiğimiz için burada değinmek istemiyoruz. Bildiğiniz gibi İslam'da kadın ve erkek birçok noktalarda ortaktırlar o da ortak noktaları çoktur. Ancak Allah Celle, Celle istisna kıldığı bazı şeyler var, bazı özellikler var. Kadınların özellikleri veyahut erkeklerin özellikleri. Bu tür özelliklerin dışında diye bütün konularda kadın ve erkek hemen hemen ortaktırlar. Onun için en istasyonu dedi ki, Yani kadınların erkeklerden pek fazla bir farkları yoktur. Bazı özel haller müstesna. Onun için kadın ile erkek mesela ahlak açısından kadın erkek arasında bir fark yoktur mesela. Ee, efendim, o da bir cinstir, o da bir cinstir. O kadın, erkeğin şehveti olduğu gibi kadının da şehveti vardır. Ee, kadının mesela erkeğin namaz kılması gerekirken kadın yine o şekilde oruç, akide, tevhid, şirk bütün, bunda, bütün bu yerlerde kadın ve erkek ortaktır. Dolayısıyla biz inşallah burada sadece ve sadece e, kadının özellikleri üzerinde duracağız. Daha doğrusu yani kadına haram olan veya kadına helal olan şeyler üzerinde duracağız. Yalnız bugün inşallah başlangıçta şöyle hafif bir mukaddime yapacağız. Ee, kadın olsun erkek olsun veya erkek olsun kadın olsun her ikisi de, de Allah'a kulluk yapmakla mükelleftirler. Daha doğrusu Allah Celle Celaluhu cinleri ve insanları ve bundan önce melekleri ne için yaratmıştır? Allah'a kulluk yapmak için. Onun için Allah Celle, Celle diyor ki: "Ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa ya'budun." Ben diyor cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye, bana itaat etsinler diye, bana ibadet etsinler diye yarattım. Melekler yine o şekilde Allah Celle Celalühü yine melekleri de ona itaat etmek için yaratmıştır. Cinleri ve insanlar yine o şekilde. Cinler arasında kadın ve erkek olduğu gibi insanlar arasında da kadın ve erkek vardır. <gülüyor> Onun için erkek namaz nasıl namaz kılması gerekiyorsa kadın da namaz kılması gerekiyor. Nasıl erkek Kur'an ve sünnete sarılması gerekiyorsa kadın da Kur'an ve sünnete sarılması gerekiyor. Her iki cins ey kadın ve erkek. İman eden kadın ve erkek, Kur'an ve sünnete, ashabın anlayışına uygun Allah'a kulluk yapmak mecburiyetindedirler. Onun için burada Allah Celle Celaluhum, El-Yemran suresinin 103. ayetinde diyor ki, وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Yani hepiniz topyekûn, Allah'ın ipine sımsıkı sarınız. Ve burada Allah'ın ipine ipinden maksat yani Allah Celle Celaluhum'un şeriatıdır. Allah Celle Celaluhum'un şeriatını açıklayan nedir? Allah Celle kitabı Ey Kur'an-ı Kerim ikinci, ikinci kaynak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Tabii ki diğer kaynaklar da var. Yani Kur'an'da olunmayan, sünnette, sünnette olmayan şeyler ondan sonra Kur'an ve sünnette olmayan şeyler <gülüyor> ashabın icma icmağında veyahut da e, yaşanan zaman içerisinde olan alimlerin icmağında. <gülüyor> Dolayısıyla bir Müslüman kadın bir Müslüman kadın mutlak manada mutlak manada Allah'ın ipine sımsıkı sarılması gerekir. Ve bir Müslüman kadın bir Müslüman erkek alim olabildiği gibi bir Müslüman kadın da alim olabilir. Ve özellikle Allah es-s.s. zamanında örneğin Ümmü Münea r.a. yani en büyük alime denilecek bir Müslüman kadın idi. Ve ondan sonra ve vesselam'ın zevceleri yine o şekilde. Ve tarih boyunca nice kadınlar böyle e, birçok meselelerde e, ender olmuş kadınlar ve tarih boyunca konuşulmuş. Dolayısıyla ille de erkek alim olacak kadın olmayacak diye bir kaide yoktur. <gülüyor> Burada Müslüman kadın gücü nispetinde Allah'ın kitabına, kendine Allah'ın kitabına verecek. Allah'ın kitabında bulamadığını ve selamın sünnetinde arayacak. Orada bulamadıysa ashabın icmağına başvuracak. Orada yoksa ondan sonra e, iştihat veya ta kıyas yapacak. Çünkü İslam'ın ahkamı kaçtır? İslam'ın ahkamı ilk önce Kur'an-ı Kerim. Sonra Allah'ın sünneti, ondan sonra icma, ondan sonra kıyas. Böylece oldu dört tane hüküm. Müslüman'ı bağlayan bu dört tane hüküm, Kur'an'da olan bir hüküm var iken, kesinlikle kıyasa başvurmak, iştihada başvurmak caiz değildir. Ve yahut da Kur'an ve sünnette, Kur'an ve sünnette hüküm söz konusu ise, Ey bir mesele ile ilgili Kur'an ve sünnette hüküm varsa, delil varsa, şahıs kalkıp Kur'an ve sünnette olan delilleri bırakıp icma veyahut da kıyasa başvurması caiz değildir. Onun için Müslüman kadın gücü nispetinde Allah'a olan kulluğu, Kur'an'a, sünnete, ashabın anlayışına yani mefhumuna uygun yapmakla mükelleftir. <gülüyor> Öbür tarafta El-i İmran Suresi'nin 101. ayetinde ise diyor ki Allah Celle Celaluhu ve men ya'tasın billahi fe kad ila sirat-i Her kim Allah'a ey Allah'ın ipine, Allah'ın dinine, Allah'ın şeriatına sımsıkı sarılırsa fe kad hudiye ila sirat işte o zaman o kişi dost doğru yola iletilmiş olur. Ve biz bundan önceki derslerimizde birçok defa değindik örneğin. Allah celle celaluhu Enam suresinin 153. ayetinde e, buyuruyor ki: "Ve inne hada sirati mustakiman fettabi'uhu ve la tattabi'us subul fetafarraqu bikum an Mes'ud radıyallahu anh diyor ki: "Bir gün diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde otururken diyor, yerde böyle bize bir dos doğru bir çizgi çizdi. Ve bu dos doğru çizgiyi çizdikten sonra dedi ki Hde situllah İşte bu Allah'ın dost doğru yoludur ve burada Allah'ın dost doğru yoludur aslı ey Allahu Teala'nın dini Ey İslam dinidir İslam dini neye dayanıyor Kur'an sünnet ve ashabın anlayışına dayanıyor Ondan sonra diyor ki bir mesela Allah diyor ki bu çizgi çizdikten sonra diyor o dost doğru Çizgiyi çizdikten sonra diyor, o çizginin sağında ve solunda kesik kesik böyle çizgiler çizdi ve dedi ki, hadihi subul. İşte bunlar da yollardır. Dost doğru yolun sağında ve solunda çizmiş olduğu çizgilere de dedi ki, işte hadihi subul ve hadihi subul. İşte bunlar da yollardır. Hemen dedi ki, Ali satt ve salam. Ve her türlü yolda şeytan çağırıyor ve her yol üzerinde bir şeytan var. O şeytan o oturduğu yola ne yapıyor? Çağrı yapıyor. Ondan sonra diyor ki bir Mes'ud dedi Allahu bunu söyledikten sonra diyor hemen diyor şu ayeti okudu. En'am suresinin 153. ayeti okudu. Ve enne hadha siratun mustaqimen fettebi'u. İşte şüphesiz veyahutta doğrusu bu benim dosdoğru yolumdur. Buna tabi olunuz. Ey İslam'a tabi olunuz. Ve dedik ki İslam'ın, İslam'ı belirten şey nedir? Kur'an ve sünnettir. فَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ Sakın sağdaki, soldaki yollara tabi olmayınız. فَتَّفَرَّقَ بِكُمْ an سَب۪يلِ Ey siz bu çizmiş olduğum çizginin sağında ve solundaki yollara tabi olursanız o zaman sizi bu dost doğru yoldan alıkoyar. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ an sabili. Öbür tarafta İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste ve İmam Elbani bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Resulü ve Vesselam geçmişte diyor Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Yine geçmişte diyor Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı ve gelecekte diyor benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi cehennemde birisi müstesna. O müstesna olan kimdir diyorlar? Ey Allah'ın Resulü diyor ki ben şu anda ben bu ashabımın üzerinde olduğumuz yoldur. Başka bir rivayette diyor ki el cemaa. Cemaat فبو حديث عرفتش متن وضرق افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وسوف تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أنا وأصحابي Ou, veyahutta bu lafızı tam hatırlayamıyorum takıyı ben o şekilde ama tam e, metni de okalahis vesselsseem burada anlaşılıyor ki burada anlaşılıyor ki İslam ümmeti 73 fırkaya ayrılacak bu bu yet, bu 73 fırka asıl olan fırkalardır Tabii ki bundan bu 73 fırkadan birçok daha fırkalar var. Örneğin bu fırkalardan isimlendirecek olursak mesela, hariciler, mütezziriler, ondan sonra rafızı şeyler, özellikle bu, bu fırkalar. Çünkü bu fırkalar Müslüman olarak gözükerek İslam ümmetine en büyük musibetler kusturdular. Ve o musibetler şu ana kadar devam ediyor. Ve Allah dilinceye kadar da devam edecektir. Dolayısıyla Müslümana gereken, Müslüman kadına düşen görev Allah'ın Kur'an'ına ve aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine sımsıkı sarılması. Ve buradaki Allah'ın kitabına ve aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine sımsıkı sarılmasının üzerinde ashabın mefhumu yani anlayışı. Çünkü ashabın anlayışına uygun olmayan bir şey mutlaka batıl oluyor. Artık bidat mı olur, şirk mi olur? Ne olursa olsun ashabın anlayışına uygun herhangi bir amel veya da bir söz, o söz veya da o amel nedir? Batıldır. Tıpkı aleyhissalatü vesselamın söylediği hadiste <gülüyor> Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel Nedir merduddür yani makbul değildir. Diğer bir hadiste men ahledse fi emrina hada ma Her kim dinimizden olmayan bir şey icat ederse o icat etmiş olduğu şey nedir? Batıldır, merduddür. Şura suresinin 10. ayetinde yine Allah Celle Celalühü diyor ki وَمَ اَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى Herhangi bir meselede, herhangi bir hükümde, herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz o ihtilafa düştüğünüz şey, hükmü neye düşer? Hükmü Allah'a düşer. Ey, o ihtilafı Allah Celle Celaluhu'nun kitabına ve aleyhissalatü sünnetine uygun bir şekilde ne yapılır? Çözülür.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 İki tane Müslüman kadın kendi aralarında bir meselede anlaşmazlığa düşerlerse, o anlaşmazlığı, o ihtilafı nereye götürecekler? Allah'ın kitabına götürecekler. Farudhu il Allah ayy Allah'ın kitabına, wa Rasuli ayy Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine. Tabii ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem hayatında iken, acıhab kendi aralarında bir meselede ihtilafa düştükleri zaman o meseleyi Ali Satt ve selam'a yapıyorlar. Bizzat Ali Satt ve götürüyorlar. Ve Ali Satt ve selam aralarında ne yapıyor? Hakemlik yapıyor. Ama Ali Satt ve selam'ın vefatından sonra Ali Satt ve vefatından sonra Müslüman erkek ve Müslüman kadın anlaşmazlıklarını nerede çözecekler? Kur'an ve sünnetin çerçevesi içerisinde. Bu anlaşmazlıkları çözecek bir kadın yoksa o zaman yani halime bir kadın yoksa, ilim talebesi bir kadın yoksa kadınlar arasında o zaman o anlaşmazlığı iki kadın arasında olan anlaşmazlığı nereye götürecekler? Erkek olan alimlere götürecekler. Ve o erkek olan alimler o anlaşmazlığı Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde ne yapacaklar? Onu çözmeye çalışacaklar. Öbür tarafta Haşr suresinin 7. ayetinde yine Allah Celle Celaluhu diyor ki وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ Resul size neyi getirdiyse onu alınız. Sizi neden sakındırdıysa ondan sakınınız. وَتَّقُوا اللّٰهُ Ve bu konuda tam hakkıyla Allah'tan korkarak Allah'ın yasakladığı şeylerden sakınınız. İnallah'a اللّٰهَ شَد۪يدُ <الْعِقَاب> Zira Allah Celle Celaluhu azabında çok şiddetlidir. Ve bu konuyla ilgili bu birçok ayetler var. Bakara suresinin 168 ile 169. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki: Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardi halalen tayyiban ve la tattabi'u hutuvat eşşeytan innehu lekum aduvum bi İnnemâ <gülüyor> Burada tabi Allah celle celâlühü Ve alimler diyorlar ki ya eyühennâs hitabı geldiği zaman o zaman bu ayetler nereden nazil olmuştur? Mekke'de nazil olmuştur. Ya eyühellezîne âmenû ayetleri de genelde hepsi Medine'de nazil olduğunu söylüyorlar. Ve burada ya eyyuhannes denirken aynı zamanda bu ayetlere cinler ve insanlar giriyor. Bunun yanında cinlerin kadınları ve erkekleri aynı zamanda insanların kadınları ve erkekleri de bu kısma giriyor. Ya eyyuhannes ey insanlar kulü mimme fil ardi helalan tayyiben yeryüzünde temiz Helal veyahut da tertemiz helal olan şeyleri nedir? Yiyiniz. Nerede temiz ve helal olan bir şey varsa ondan faydalanınız ve ondan iyiyiniz. Ancak Ve تَتَّبِعُ خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Sakın şeytanın adımlarına ne yapmayınız? Ayak uydurmayınız. Şeytan neyi tavsiye eder? Şeytan genelde Haramı, fusku fucuru tavsiye eder. Ey Allah'a isyan etmeyi tavsiye eder. Vesvese yapar. Çirkin olan şeyi güzelleştirerek, o kadına veyahut da o erkeğe güzelleştirerek, onu irtikap etmeye ne yapıyor? Güzelleştiriyor ve bu şekilde isyan ettirmeye çalışıyor. O insan kadın olsun, erkek olsun, zayıf olursa ne yapar? Orada şeytanın adımlarına ayak uydurarak Allah'a isyan edince o zaman hak yoldan ayrılmış olur. Allah korusun büyük şirkse, büyük şirkten dolayı dinden çıkar. Küçük şirkse Allah'ın meşayeti altında kalarak Allah dilerse affeder, dilerse bağışlar ama yine iman dairesi içerisinde ne yapıyor? Kalıyor. İşte bundan dolayı Müslüman kadın Elinden geldiği kadar yiyeceği ve içeceği Allah'ın razı olduğu ve Ali vesselam'ın sünnetinde helallığına değindiği şekilde ne yapacak hassasiyet gösterecek. Hiçbir zaman gücü nispetinde Allah'ın haram kıldığı şeylerden asla yemeyecek ve yaklaşmayacak. İnnehu lekum adûmubîn. Ay şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. <gülüyor> Düşünün ki iki tane ordu birbirleriyle karşı karşıya birbirleriyle savaş yapmak için sahraya veya da dağlara çıktıkları zaman her iki orduda diğer orduyu ne yapmak ister? O orduyu imha etmek ister. Çünkü bu iki ordu birbirleriyle düşman. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle savaşırken her ordu ister ki diğer orduya ne olsun? Galip olsun. Aynı şekilde iblis ile Müslümanlar bu şekildedir. İblis ile Müslümanlar devamlı savaş halindeler. Tabi ki iblis şeytan çok daha kuvvetli olduğu için genelde birçok anda iblis şeytan galip geliyor. Ancak hakkıyla iman etmiş bir Müslüman erkek veyahut da bir Müslüman kadın orada iblis ona bir şey yapamayacak. Tıpkı Allah Celle Celaluhu'nun onun dili üzerine söylediği gibi. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu iblise uzun ömrü verdikten sonra ey kıyamet kopuncaya kadar ona güvence verdikten sonra dedi ki And olsun ya Rabbi madem ki sen beni, beni azdırdın senin yolunda oturacağım gücüm nispetinde, var gücümle insanları senin yolundan koymaya çalışacağım. Allah Celle Allah Celle Celaluhu dedi ki: Git kim sana uyarsa onlarla beraber hepiniz neredesiniz cehennemdesiniz. Ondan önce dedi ki iblis ancak salih kulların müstesna. Burada salih kullar kimlerdir? Hakkıyla Allah'ın dinini, Kur'an'ını ve sünnetini özellikle o şahsı kadını ilgilendiren veyahut da erkeği ilgilendiren konuları Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde hakkıyla bildikten sonra gücü nispetinde şeytanına karşı mücadele vererek ona uymayıp Allah'a kulluk yapmaya çalışacak. İşte o salih kul, o salih kul eğer Allah'ın dinini bilmiyorsa birçok şeyde iblise ne yapacak? İblise uyacaktır. Ve bu konuyla ilgili biliyorsunuz Sahih buharide geçiyor. Sahih, Sahih Bukhari'de geçtiği gibi İmam Nevi Rahim Abdullah Salihinde de zikrediyor. Bir kişi 99 kişi öldürdü. Bu 99 kişiyi öldürdükten sonra hayatından bıktıktan sonra tövbe etmek istedi pişmanlıktan sonra. Ve sormaya başladı. Bana şu zamanın en iyi alimini bana gösterir misiniz diye sorunca dediler ki işte filan yere gidersin, filan muaraya gidersin. Orada birisi var. Oraya gidersen o sana bir ilaç bulur. O tarif ettikleri kişinin yanına gitti. Ve bu kişi abid bir kişiydi. Ama alim bir kişi değildi. Ve biliyorsunuz beni İsrail oğulları döneminde şahıslar böyle dindar olan kişiler halktan ayrılıp inzivaya çekiliyorlar muharalara şuralara buralara ve kendi kendilerine ibadet ediyorlar ve bu kişinin yanına giderken ona kıssasını anlatıyor diyor ki işte ben böyle bir kişiyim hayatımda hayatımda hayırlı bir şey yapmadım hayatımdan bıktım ve devamlı Allah'a isyan ediyorum şu kadar adam öldürdüm ancak bu hayatımdan bıktım usandım, pişmanlık duydum, tövbe etmek istiyorum. Acaba bu günahlarımdan sonra tövbe edersem Allah beni affeder mi? Bu inzivaya çekilmiş abid, alim olmayıp abid olan kişi ona dedi ki hayır dedi. Sen bu kadar iğrenç bir hayat yaşadıktan sonra bu kadar insanın karına girdikten sonra... Töbe etmek mi istiyorsun? Sana asla töbe yoktur dedi. Senin yerin cehennemdir. O zaman dedi sen de yüzüncü ol. Onu da öldürdü. Derken tekrar sormaya başladı. Dediler ki işte filan köye gidersin. Orada alim bir kişi var. Ve o mutlaka sana bir ilaç bulur. Gitti. Bu şahsın yanına gittikten sonra aynı kıssayı ona anlattı. Dedi ki Tabii ki dedi, tövbe kapısı açıktır dedi, sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar açıktır. Kişiyi ne zaman tövbe ederse o zaman Allah Celle Celaluhu o tövbesini kabul edip ondan razı olacaktır. Ancak sana nasihatım şu, sen tövbe ettikten sonra eski vatanına gitme. Çünkü o toplum fasit bir toplumdur, oraya gidersen tekrar eski hayatına dönersin sana öyle bir yeri tavsiye edeyim ki o toplum salih bir toplumdur. Oraya gidersen inşallah sen bu hayattan kurtulacaksın. Bu misalı vermekten kastın abid ile alim kişinin arasındaki olan fark. Bu alim olan kişi ister kadın olsun ister erkek olsun. Alim bir erkek alim bir erkek ilmiyle amel ederse Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle iblise galip gelir. Yüzde yüz gelmezse bile Allah'ın izniyle yani birçok boyutta iblise galip gelip iblise uymayacaktır. Niçin? Çünkü hem alimdir hem abittir aynı zamanda. Aynı şekilde kadın. Kadın dininde alim olursa alime olursa kendisiyle ilgili veyahut taalakalı olan şeyleri öğrenirse ve bu öğrendiklerini yaşamaya çalışırsa Allah'ın izniyle şeytan ve şeytanın dostları ona galip gelemeyeceklerdir. Ve burada Müslüman erkeğe düştüğü gibi aynı şekilde Müslüman kadına şu düşüyor. İlk önce Müslüman kadın öğrenecek. Çünkü her şey bilgiden geçer bilgisiz bir şey, bilgisiz bir şey kesinlikle olmaz. Tahassuslar bile o şekiller. Bütün bütün tahassuslar bilgiye dayalıdır. Dünyavi tahassuslar hepsi bilgiye dayandığı gibi İslam da bilgiye dayanır. Emir ve yasaklar bilgiye dayanır. Kişi emir ve yasakları bilirse. Bildikten sonra da hakkıyla Allah'a teslim olursa o bilinçliği çerçevesi içerisinde Allah'ın yasaklarından kaçınıp Allah'ın emirlerini yapmaya çalışır. İşte bu yasaklardan kaçınarak Allah'ın emirlerini yapınca o erkek olduğu gibi kadın da Allah Celle Celaluhu'nun salih kullarından olur. Onun için ilk önce bilgi. Bilgiyi öğrendikten sonra her öğrendiğini mutlaka yaşaması gerekiyor. Müslüman kadın. Tabii ki biz dedik ki erkek yine o şekilde ama konumuz kadınla ilgili olduğu için biz genelde hep kadını zikrediyoruz. <gülüyor> o bilgiyi öğrendikten sonra mutlaka o bilgiyi yaşamakla mükelleftir. O bilgiyi ve yaşamayı yerine getirdikten sonra ne yapacak? Gücü nispetinde o öğrendiğini ve yaşadığını aktarmaya çalışacak. Beni cinsine ne yapacak? Aktarmaya çalışacak. Kendi evinden başlayacak. Evli ise çoluk çocuğundan başlayacak. Beyi salih bir bey ise onunla yardımlaşacak. Beyi salih bir kişi değilse kendi evinde beyine ve çoluk çocuğuna ne yapacak? Kur'an'dan ve sünnetten ashabın anlayışına uygun öğrendiğini ona anlatmaya ve açıklamaya çalışacak. Ve böylece ilk önce ilk etapta kendi evinde İslam'a çağrı yapmış olacak. Tıpkı Allah Resulü ve Selam'ın yaptığı gibi. Ve biliyorsunuz Allah Resulü ve Vesselam ona ilk vahiy gönderildiği zaman İkra ayeti gönderildi. Oku ayeti her şey okumaktan başlar okumak bir bilinçliktir. Bir meselede bilgin olmazsa affedersiniz bir meseleyi bilmek için ya o mesele hakkında oku okuyacaksın veyahut da okul yazarın yoksa o zaman soracaksın. Onun için Allah Celle diyor ki: "Feselü ehle zikri in Eğer bilmiyorsan, bilmiyorsanız bilenlere bilenlere sorunuz. Bu bilinç bilinçlilik veya da bilmek okumaktan veyahut da soru sormaktan gelir. Burada Allah Celle Celaluhu İkra suresini indirdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam validemiz Hadice'ye giderek beni örtünüz örtünüz tabi mesele uzundur ama ben kısa keseceğim örtünüz örtünüz tabi örtüyorlar ondan sonra Muddessir suresi iniyor ve Aleyhisselatü Vesselam bu İkra suresinde Nebi, nebilik veriliyor, müddessir suresinde de risalet görevi veriliyor. Onun için diyor ki Allah Celle Celaluhu İqra' bismi rabbikellezi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra' ve rabbukal akram, ellezi alleme bil kalem, alleme al insana malem ya'lem. Yani burada Allah Celle Celaluhu insanın bilmediğini Allah Celle Celaluhu ona ne yapmıştır? Öğretmiştir. Ve müddetir süresi indikten sonra dedi ki <gülüyor> Ey örtüsüne bürünen kişi kalk ve uyar. Ondan sonraki ayette dedi ki Allah Celle Celaluhu <gülüyor> Sana en yakın olan akrabanı ne yap? Uyar. Dolayısıyla Müslüman kadın evinden başlayarak ilk önce kendisine en yakın olan akrabası kimdir? Beyi ve çocuklarıdır. Eğer bu kadın evli değilse o zaman kendi evinden başlayarak annesinden babasından kardeşlerinden abilerinden başlayacak. Ondan sonra ondan sonra teyzelerinden, halalarından, amcalarından, dayılarından ve bu şekilde yani, ilk önce en yakınından başlayacağım. Bu burada Müslüman kadının, alacağı bilgiyi başta söylediğimiz gibi Kur'an'dan, sahih sünnetten ve ashabın anlayışına uygun olması şarttır. Ve İmam Buhari rahimehullah bu konuyla ilgili sahihinde şöyle konuyu açarak diyor ki: "Bâbun el-ilmü kabla'l-kavli ve'l-amel." Bâb demek konuya konu demektir. Ey bir konuya giriş demektir. Ve diyor ki burada diyor diyor ki "El-kavlu el-ilmü kabla'l-kavli ve'l-amel." İlim sözden ve amelden önce gelir. Bir kişi bir şeyi bilmezse o şeyi nasıl yapıp ve nasıl konuşacağını bilmez. Örneğin bir Müslüman hanım bir yemeğinin nasıl yapılacağını bilmiyorsa o yemeği nasıl yapacak? Yapamaz. Mesela yeni evlenen bir kadın çocuğu doğduktan sonra ilk etapta, başlangıçta, Bundan önce görmediğini görecek. Örneğin çocuk doğurdu. Bu çocuğu bu çocuğa karşı olan muamelenat nasıl olacağını bilmeyince ne yapacak? Ya okuyacak veyahut da annesinden veyahut da bu çizgiyi geçen kadınlardan sorup öğrenecek. Eğer sormasa veyahut da okumasa bu çocukla nasıl geçineceğini ve nasıl besleyeceğini, nasıl yaşatacağını bilmez. Ha o zaman her şey nedir? Her şey bilgiden başlar. Onun için İmam Bukhari Rahimallah Muhammed Suresi'nde 19. ayetinde Ali satt ve selam 19. ayetinde diyor ki fe'lem ennehu la ilahe illallah ve estagfir li zenbik. Fe'lem ennehu la ilahe illallah bilmish ol ki diyor. Ve konumuz bu. Bilmiş ol ki her şeyden önce bilgi gelir. Bilmiş ol ki Allah'tan başka hak, ma'bud yoktur. Kime diyor? Efendim? Aleyhisselatü vesselam. Tabi. O zaman bu ayet Müslüman erkeği bağladığı gibi aynı şekilde Müslüman kadını da bağlıyor. Fe'lem bilmiş ol ki Allah'tan başka ma'bud yoktur. Dolayısıyla Müslüman kadına düşen görev nedir? Bilgiden başlamak. Öğrenecek. Ondan sonra yaşay öğrendiğini yaşayacak. Ondan sonra öğrendiğini ve yaşadığını yaşadığına çağrı yapacak. Ve bu çağrı esnasında annesinden, babasından, akrabasından, kocasından, çoluk çocuğundan, toplumdan veyahutta daha başka üst olan şeylerden, şahıslardan ve da efendim devletten olabilir bile. Gelecek olan eziyetlere ve zararlara ne yapacak? Gücü nisbetinde sabredecek. Çünkü bu yolu tutan, bu yolu tutan her resul ve her salih erkek ve yahut da saliha kadın ve yahut da her alim erkek ve yahut alime kadın bu yolu edinen bu şahıslar hep bu eziyetlerle karşılaşmışlardır ve özellikle Resuller ve Nebiler. İnsanlar içerisinde en büyük işkence ve en büyük eziyet gören kimlerdir? Nebiler ve Resullerdir. Dolayısıyla İslam İslam yolunu tutmak çok güzel olduğu gibi özellikle bu zamanda çok zor bir yoldur. Nasıl zor bir yoldur? Yaşamaktan değil. Yaşamaktan dolayı gelecek olan eziyetlerden dolayı zordur. İlk seni eleştirecek olan belki baban veyahut da annendir. Veyahut da abendir. Veyahut da kardeşindir. Veyahut da teyzendir. Veyahut da halandır. İlk tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları gibi. ve Vesselam'ın önüne ilk ilk önce ilk çıkan kişi kimdi? Ebu Leheb'dir. Onun öz amcasıdır. Onun öz amcası ne yaptı? Ona eziyet verdi. Onun hanımı ona eziyet verdi. Yani Ebu Leheb'in hanımı. Ve bu şekilde ne yaptılar? Ona eziyet vermeye çalıştılar. Onun akrabaları, onun aşireti. Aynı şekilde Müslüman kadın yaşadığı toplumda belki ilk etapta ilk ona zarar verecek veyahut da eziyet verecek olan şahıslar belki babası, annesi veyahut da ee, halası, teyzesi, amcası abileri, akrabaları veyahut da komşuları veyahut da aşireti veyahut da mahallesi şehri işte bunlar. İlk önce dolayısıyla Müslüman kadın bu yolu tutacağı zaman bütün bunları gözü önünde bulundurması lazım. Ey öğrenmek, yaşamak çağrı yapmak ondan sonra da ondan sonra bu yolda gelecek olan eziyetlere göğüs gererek sabır vermek sab, sabre etmek. Evet. Bu burada diyor ki ayetten devam ediyoruz. Bakara Suresi'nin 168 ile 69'unda diyor ki innemâ ya'murukum bis-sûi vel-fahşâ. Doğrusu iblis şeytan ve şeytanın dostları. Çünkü iblis iblistir. Ama onun askerleri var. İblisin de, iblisin de oluşturduğu insanlardan oluşturduğu orduları var. Davetçileri var. Kur'an ve sünnetin davetçileri olduğu gibi şeytanın da davetçileri var. Dolayısıyla şeytan ve şeytanın dostlarına veyahutta onların tuzaklarından korunabilmek için Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak lazım. Onun için diyor ki inne yemrukum bisu. Doğrusu İblis devamlı size ne yapar? Size kötülüğü tavsiye eder. Vel fuhşâ her çeşit pislik ve kötülüğü ne yapar size? Tavsiye eder. Ve enta kulu alallahi ma Ve kişi burada İslam davetçiliğini yaparken, İslam'ı konuşurken veya da konuşmak istediği zaman hangi konuş, konuyu konuşacak olursa olsun, o konuşacağı konu hakkında mutlaka Kur'an'dan ve sünnetten deliller getirerek konuşması gerekiyor. Ve burada konuşurken Allah Celle Ceyhan söylemediğini, Allah adına söylemek veya veyahut ve Vesselam'ın söylemediğini Ali ve vesselam adına söylemek o kişi daha ölmeden önce kendi yerinin yerini cehennemde hazırlamış olur. Ve Ali Sattu vesselam bir hadis-i diyor ki benim söylemediğimi, söylediğimi söyleyen bir kişi diyor yerini cehennemde hazırlasın. Kişi din konusunda bilmediğini bilgisizce söylememesi lazım ve entakkul Allah himala Tealamun Ey bilmediğiniz bir şeyi din konusunda bilmediğiniz bir şeyi heva ve hevesinize vehutta ezbere ve Yahutta şeytan ve şeytanın dostlarına uyarak İşte bu dinde böyledir dinde şöyledir demek doğru değildir kim bunu yaparsa o zaman o kişiyi kendi yerini cehennemde almış olur Ve burada Müslümanın sarılması gereken Kur'an ve sünnet olduğuna dair bazı deliller sunacağız. Çünkü biliyorsunuz günümüzde dünyanın birçok yerinde Kur'an'ı kabul edip Sünneti kabul etmeyen insanlar vardır. Ve bu fikir şu anda Türkiye'de de mevcuttur. Dünyanın birçok yerinde mevcut olduğu gibi Türkiye'mizde de mevcuttur maalesef şiddet. Bugün sadece ve sadece Kur'an'a uyulması gerektiğini savunan bazı fikir sahipleri var. Ve diyorlar ki sünnet Mahfuz olmadığından dolayı bazı şahıslar diyorlar sünneti ne yapabilir? Tahrif edebilir ama Kur'an Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de and içmiş. Hiç kimse tahrif edemeyecek dolayısıyla Kur'an yüzde yüz mutevatir olduğundan dolayı biz ancak Kur'an'la amel ederiz diyorlar. Ve sünnete ne yapmıyorlar? Sünnetle amel etmiyorlar veyahut sünnet ile amel edileceğini red edip o şahıslara karşı koyuyorlar. Ve burada Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 129. ayetinde ve Bakara suresinin 151. ayetinde El-Yemran suresinin 164. ayetinde ve El Cuma suresinin ikinci ayetinde bu konuyla ilgili Allah Celle Celle ne yapıyor? Burada yani sünnetin de vahiy olup Kur'an'ı koruduğu gibi sünneti koruyacağına dair burada Allah Celle Celle ne yapıyor? buyuruyor. Ve sünnetin de Allah tarafından gönderildiğine dair burada Allah Celle Celle değiniyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 129. ayetinde ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم و konumuzla ilgili olan şey nedir ويعلمهم الكتاب والحكمه ve muracaat ediniz Türkiye'de birçok Kur'an-ı Kerim'in mealinde bu hikme ayetinin lafzını aynı o şekilde geçmişler. Yani biz burada Riyad'da elimizin altında olan tercemelere baktık. Aynı o şekilde geçmişler. Kur'an ve hikmet demişler. Yani açıklamamışlar. Ve bunu araştırırken özellikle Suudi Arabistan'ın 4-5 veyahut 5 profesör tarafından tercüme edilen bir Kur'an-ı Kerim var burada. Ve bu Kur'an-ı Kerim böyle çoğaltılarak burada dağıtılıyor. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i tercüme eden kişiler birçok yerde ashabın anlayışına uygun bir şekilde tercüme edilmiş değildir. Ve bu Bunlardan bazıları da işte mesela bu ayet. Veyahut da Rahman'ın arşa istiva ettiğine dair olan ayet. Yani akide ile ilgili. Ve yine Bakara suresinde 207. ayet veyahut da 206. ayette olacak Allah-u Ailem Ya eyyuhallezine amenudhulu fissilmi kafeten. Ayeti ve la tettebi'u hutuvatı şeytan. Oradaki dhulu fissilmi kafeten. Burada şu şekilde tercüme etmişler. Ey iman edenler Top yakın barışa giriniz diye tercüme etmişler. Halbuki bütün müfessirler burada bil ittifak burada eyühe'llezina amenu girule fi silmi kaffe manası manası ey müminler ey müminler bütün her şeyinizle top yekun İslam'a giriniz ey Allah'a teslim olunuz. Her şeyinizle Allah'a teslim olacaksınız. Her şeyinizle Allah'a itaat edeceksiniz. O şekilde manalandırıyorlar müfessirler. Ama maalesef şiddet bu beş tane profesör kimisi döçent, kimisi profesör bu ayeti o şekilde Ey müminler topyekun barışa giriniz. Ve buradaki tercüme hakikaten aslına uymuyor. İşte buradaki hikmet kelimesi de tercimelerde ne yapmamışlar açıklamamışlar. Ve burada biz bütün muhtebber tefsirlere müracaat ettik. Bu ayetlerde bu ayetle ayetlerde olan hikmetten kasıt diyorlar ki ay Kur'an ve sünnet. Ve yuallimuhum ay Allah celle Allah celle celaluhu Allahu Teala ne yapıyor? Müslümanlara hem kitabı öğrettiği gibi aynı zamanda sünneti onlara ne yapıyor? Onlara öğretiyor. Ondan sonra 100 اللي بيرنجي آية عيني شكله ويعلمهم الكتابة والحكمة. أضن صرّا آل عمران صلاسند جنا وشكله. لقد لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسول من أنفسهم يدل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. جنا عيني شكله. الله جل جلاله الله جل جلاله عليه الصلاة والسلام. Allah tarafından ona gönderilen Kur'an'ı onlara öğrettiği gibi aynı şekilde ne yapıyor? Sünneti aleyhissalatü sünnetini onlara öğretiyor. Ve aleyhissalatü vesselam'ın sünnetini biliyorsunuz 3 şeyden ibarettir. 1- Aleyhissalatü vesselam'ın sözü, 2- Aleyhissalatü vesselam'ın fiili, 3- Aleyhissalatü vesselam'ın ikrarı. İkrarı ne demektir? İkrarı ey onun huzurunda... Onun huzurunda bir şey yapılıp o şeyin İslam'da haram olmadığından dolayı orada sükut edip ikrar etmesidir. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yapılan bir şey ona suskun kaldıysa o zaman o şey nedir? Caizdir. Ve Aleyhisselatü Vesselam asla Allah'ın razı olmadığı bir şey üzerinde, sussun kesinlikle Aleyhisa ve huzurunda yanında ve Yahutta onun huzurunda değil onun zamanında bir şey olup da ona nakredildiği zaman eğer o şey caiz değilse mutlaka Hanleysa ve kendi usluubu ile uslubu ile Ey en güzel bir biçimde ne yapıyor Aleyhisa vesseem onlara ne yapıyor onları uyarıyor Gerçi yaniat ve bazı yerlerde çok şiddetli davranmış, bazı yerlerde de çok yumuşak davranmış. Ve bu iyiliği emredip kötülükten sakındırma hadisesi gerçekten yani bu şekilde ne yapmak lazım? Bu şekilde öğrenip bu şekilde görevi yapmak lazım. Örneğin bir gün bir Arabi İslam'ı işittikten sonra ve da Allah Celle Celaluhu adına bir Resul çıktığını duyduktan sonra ve Vesselam'ı görüp İslam'ı ondan sormak için dağlarda biliyorsunuz Bedevi demek ey çöllerde yaşayan kişi demektir. Bedevi demek te tekildir demek. Bedi demek çoğuldur ey mesela toplumlar veyahut da toplum veya hatta şahıs gibisi. Bu Arabi olan Bedevi denilen olan kişi Medine'ye gelerek Ali Satt ve selam mescidine girdi. Tam mescidine mescide girerken orada affedersiniz ufak su dökmek istedi. Ufak su yani orada şeyi geldi ufak su dökmek istedi. Hemen oradan caminin içerisinde fistanı kaldırarak orada çöktü. Ufak su dökmek istedi. Orada bulunan ashab Ali satt Selam ashabı üzerine çullanarak onun ne yap alıp koymak istediler. Ali satt ve Selam dedi ki bırakınız onu dedi. Onu bırakınız, hacetini bitirsin ondan sonra. Ve hacetini bitirdikten sonra, ey o görevi yaptıktan sonra tuvaletini yaptıktan sonra onu çağırarak çok güzel bir uslupla şefkatle merhametle ona dedi ki burası Allah'ın evidir ve bu yerde sadece ve sadece ibadetler yapılır ey Allah'a kulluk yapılır bu gibi yerlerde böyle bir şey yapmak doğru değildir en güzel bir şekilde ne yaptı ona beyan etti yani burada iyiliği kötülüğü nasıl giderdi güzel bir uslupla gide giderdi. Güzel bir hikmetle ne yaptı Ali Sadık orada anlatmaya çalıştı orada ona anlatmaya çalışarak ne yaptı? İyiliği anlattı. Onun için iyiliği emredip kötülükten sakındıracak olan kişi şahıslara bağlı, tanıdığı şahıslara bağlı. Hakikaten tanımadığı cahil veyahut da dedikleri gibi zır cahil bir kişi ise Bilmiyorsa tabii ki ona karşı çok yumuşak davranmak lazım. Ama kendisinin tanıdığı ve devamlı yanında bulduğu veya da bildiği mesela örneğin kendi evinde olur, çocuğu olur veya da erkeğin hanımı olur veya da hanım kocasına karşı, abisine karşı, annesine karşı olabilir. Tamam mı? İşte diğer hadise ise Ali ve Selam. Biliyorsunuz daha önceden altından yüzük giyermiş. Allah Celle Celaluhu altını erkeklere haram kıldıktan sonra ve selam minbara çıkarak yüzüğü böyle parmağından çıkarıp dedi ki bu erkekler için haramdır. Ve ne yaptı ve selam onu attı. Ve bunu vaaz-ı nasihati yaptıktan sonra altının haram olduğuna dair anlattıktan sonra Ashabına öğrettikten sonra arada bir zaman geçtikten sonra baktı ki bir kişinin elinde altın yüzük var. ve vesselam bu kişiye öyle şiddetli davrandı ki hemen suratlı bir şekilde ona koşarak o yüzüğü bizzat kendi eliyle onun elinden çıkararak onu yere attı. Ve dedi ki sizden biriniz ister mi ki dedi öbür dünyada elinde böyle Ateşten bir ateş olsun. Ve çekti gitti aleyhissalatü vesselam. Orta çok sert bir şekilde bir giriş yaptı. Ama ondan önceki Arabi'de çok yumuşak bir şekilde ne yaptı? Davrandı. Niçin? Çünkü o cahildi. Bedevi bir kişi. Daha İslam'ı yeni duymuş. Gelip sormak ister. Ondan sonra onlar o şekilde yaşamış. Çöllerde ne zaman tuvalete gelirse bulunduğu yerde hemen çöker ve tuvaleti niye var. Tabii oraya gelince o örf adet üzerinde büyüdüğü için o aynı şeyi orada yapmak istedi. Ali ve selam onun halini bildiği için ona böyle şefkatli merhametli davrandı. Ama orada tanıdığı, ashabından tanıdığı bir kişi olduğu için ve bu bu haramlığı da duyduğunu bildiği için Ali ve selam ona karşı sert davrandı. Onun için Aleyhisselatü Vesselam gittikten sonra birisi dedi ki şu yüzüğü al da ondan istifade et. Yani sat onun karşılığında olan parayla ihtiyacını görsün Dedi ki hayır vallahi Allah Resulü Vesselam'ın elimden alıp aldığı bir şeyi asla almam dedi. Ve o kişi hiç de kızmadı. Ondan büyük bir ders aldı. Ondan aldığı ders neydi? O altını yerden alıp kendine bir ceza olarak yerden alıp istifa etmek istifade etmek istemedi. Kendi kendine ceza verdi o kişi. Ama alabilirdi. Tabii alabilir çünkü yani evet. altınut altını takmak haramdır ama altın satılabilir, tamam mı? Ondan sonra o altını satıp karşılığında aldığı parayla ihtiyaçlarını görebilir. Bu misali vermekten kastın Müslüman kadın, Müslüman kadın veyahut da Müslüman davetçi kadın, ilim talebesi olacak olan kadın şahıslara karşı nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak konusunda. Bir anne yine o şekilde, bir anne kendi evinde çoluk çocuğuna, beyine karşı nasıl davranacağını çok iyi bilmesi gerekiyor babasına karşı ayrı bir muamele yapması gerekiyor. Çünkü babasına karşı yapacağı iyiliği emredip kötülükten sakındırmak çocuğuna yapacak olan iyilik iyilik ile kötülükten sakındırmak arasında fark var. Amcasına karşı, babasına karşı, annesine karşı, kadının kocasına karşı veyahut da kocanın karısı, karısı hanımına karşı veyahut da teyzesine yani ondan sonraki akrabalarına karşı, komşularına karşı yani ili davetçi bir kadın tabii. davetçi bir kadın bu konuda çok hassas olması gerekiyor. Öbür tarafta sorulara bir saat oldu. Öyle mi? Hı. Sorular varsa bunları alalım. burada Erfat kardeşimiz diyor ki vakit bitti. Vakit bittiği için biz şu mukaddimeyi kesmek mecburiyetinde kalacağız. İnşallah gelecek hafta aynen bugün pazar günü saat 10'da gerekirse mukaddemeye devam edeceğiz. Eğer gerekmiyorsa eğer gerek görülmüyorsa gerek görülüyorsa mukaddemeye, mukaddemeye devam edeceğiz. Çünkü örnek vereceğimiz birçok ayet ve hadisler var bu konuyla ilgili. Eğer gerek görülmüyorsa dersi dinleyen kardeşlerimiz tarafından hemen derse geçelim deniliyorsa gelecek hafta inşallah hemen derse geçeceğiz. Yok mukaddimeyi mukaddime gerekiyorsa yani bu konularla ilgili o zaman inşallah gelecek hafta yine mukaddimeye mukaddimeye devam edeceğiz. Hadi allahu alem ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbüleike. Allahümme erinal haqqa haqqa ve rızukna tibah ve erinal bâtile bâtile ve rızukna içtinâbe. Ve sallallahu ve sellem an nebiyyina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem ve cümleyin. Hocam burada diyor ki Avrupa'da yaşayan Müslüman bir kadın evde kalırsa mı daha çok yoksa kafir kadınlara dava yapmak amacıyla dışarıya çıksa mı daha çok ecek kazanır? Bir, bir daha sor bakayım. Avrupa'da yaşayan Müslüman bir kadın evde kalırsa mı daha çok yoksa kafir kadınlara dava yapmak amacıyla dışarıya yani çıksa. yani evde kalırsa daha çok... Yani evde kalacak yani evin içerisinde e, e, yani dışarı çıkmamak şartıyla evinde kalacak veyahut da dışarı çıktığı zaman dava için, İslam'ı anlatmak için çünkü Avrupa'da biliyorsun çıktıkları zaman açık yani baş açık olmayabilir de yani. Hmm. Hangisi daha fazla ecre <gülüyor> babından soruyor. Evet. Müslüman kadın, yani erkekler olduğu gibi, Müslüman kadın nerede olursa olsun Hangi toplumda yaşarsa yaşasın dinini yaşamakla mükelleftir. <gülüyor> Örneğin Allah Celle Celaluhu bir Müslüman kadın dışarı çıkacağı zaman hangi elbiseyi hangi elbiseyi giymeyi emretmişse o elbiseyi giyerek çıkacak. Böyle ki küfür <gülüyor> bildirdi. Tabi Müslüman kadın nerede olursa olsun nerede olursa olsun Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde tesettüre bürünerek ne yapacak? Hayatını hayatını idame edecek. Ve burada Müslüman kadın davet yapabilmesi için mukaddime de değindiğimiz gibi ilk önce bilgisi olması gerekiyor. Ve özellikle kafirlere karşı veyahut da kafirlere derken tabii yani bütün kafirleri kast ediyoruz. İster Budist olsun, ister müşrik olsun, ister Hristiyan, ister Yahudi. Ancak özellikle Yahudilere ve Hristiyanlara davet edecekse, tabii ki onlar da ehli kitap oldukları için, özellikle Yahudiler birçok meselede bilgili oldukları için Hristiyanlar yani Yahudiler Hristiyanlardan çok daha bilgilidir. Ve onun için Yahudiler bildikleri halde dinlerin yaşamadıklarından dolayı Allah Celle Celaluhu onları gazap ederek onları maymunlara çevirdi. Bu da bildikleri halde bildikleriyle amel etmedikleri için. Hristiyanlar ise bilmeyerek Allah'a yaklaşmaya çalıştıkları için haktan saparak yani cehaletlerinden dolayı haktan saptılar ve Hak'tan saparak, hepşir koşarak Allah'a ne yaptılar? Kulluk yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla burada bir Müslüman kadın küfür toplumda yaşıyorsa, o yaşadığı toplumda her şeyden önce kendisiyle ilgili olan ilmi öğrenecek, ondan sonra Hristiyanlara mesela davet edecekse, mutlaka bu konuda Hristiyanlık hakkında bilgisi olması gerekiyor. Çünkü bir ona birçok soru soracaklar bu konuda. Dolayısıyla eğer dininde dininde gereği gibi bilgili olmazsa bu Hristiyanların sorununa ne, yap ne yapamayacak? Cevap veremeyecek. ve da Yahudilere veyahut da Budistlere yani Müslüman kadın ilk önce dinini ve dininin başlangıcı nedir? Dininin başlangıcı tevhiddir. Allah'ı birlemektir. Allah'ı rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında birlemektir. Tevhidi öğrendikten sonra tevhid dairesi içerisinden çıkmamak için şirki de öğrenecek. Çünkü şirki bilmeyen bir kişi her an için şirk koşup dinden çıkabilir Allah korusun. Onun için Müslüman kadın dinini tam hakkıyla öğrendikten sonra hem kendi evinde davetçilik yapacak, çağrı yapacak, İslam'a çağrı yapacak. Hem de kalkıp oturduğu Hristiyan, Yahudi veya kafire olan kadınlara da ne yapacak? Çağrı yapacak. Ali ve salam Veyahut da ondan önceki rasuller kime çağrı yaptılar? Kafirlere yaptılar. Ve biliyorsunuz Nuh ve Vesselam'a kadar insanlar tevhid üzerindeydi. Nuh döneminde ve Vesselam şirk başlayınca Allah Celle Celaluhu Nuh ve Vesselam'ı kendi toplumuna, o müşrik toplumuna, şirke düşen topluma ne yaptı? Elçi olarak gönderdi. Yani davetçi olarak gönderdi. Ne için davetçi gönderdi? Ey Allah'a kulluk yapıp ona eş koşmaksızın o zamanki şeriata uygun yaşamalarını emretmek için. Ve bütün Resuller bu şekilde, bütün Resuller kafirlere davet yapıyorlar veyahut da kafirleri İslam'a çağırıyorlar. O zamanki tevhide çağırıyorlar. O zamanki şeriat'a. Ali Sattwast'ın Mekke döneminde ona vahi indirildikten sonra İslam'ı kimi anlatıyordu? Kimi İslam'a çağırıyordu? Kimi şirkten alıkoyuyordu? Mekke müşrikleri. En azgın insanlar. Dolayısıyla Müslüman kadın nerede olursa olsun İlk önce kendisi öğrenecek, yaşayacak, ondan sonra çağrı yapacak mukaddimede değindiğimiz gibi. Öğrenecek, öğrendiğini yaşayacak ki Yahudilerin durumuna düşmesin. Çünkü Yahudiler öğrendiler, bilgi sahibi oldular, hakkı tanıdılar ama hakka uymadılar. Hakka uymadıkları için, amel etmedikleri için Allah Celle Celaluhu onlara gazap edip ne yaptı? Onlara büyük bir azap vererek onları memunlara çevirdi. O zaman için. Dolayısıyla İbnül Kayymi El Cevziyye Rahimahullah ve Şeyhül İslam İbn-i diyor ki Bu ümmetten olan insanlar bildiği halde diyor İslam'ı bildiği halde İslam'ı yaşamıyorsa diyor O zaman Yahudilerle eşit manada olurlar. Amel açısından. Belki dinden çıkmayabilir Müslüman. Öbür tarafta bilmeyerek ibadet eden bizim Müslümanlar da ne kime benzer? O zaman onlar da Hristiyanlara benzer. Çünkü Hristiyanlar cahil oldukları için bilmeyerek Allah'a kulluk yaptıkları için ne yaptılar? Şirke düştüler. Dolayısıyla burada Müslüman kadın öğrenecek, öğrendiğini mutlaka yaşayacak. Çünkü bir davetçi bildiği bildiği ile amel etmezse onun etrafında olan insanlar ona inanmazlar. Çünkü kendisi örnektir. Ali (sa) döneminde eğer örnek olmamış olsaydı mümkün mü o müşrikler veyahutta o insanlar hövç hövç İslam'a girsinler. Ve her davetçi erkek ve her davetçi kadın mutlaka Ali Sad ve Selam'ı bu konuda ne yapmalı örnek almalı. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Müslümanlar için en büyük örnektir. Allah Celle Celalühü buyurduğu gibi: "Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene limen kana yerculullahi vel yawmul akhir." <gülüyor> Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Geçmişte sizin için Allah Resulü'nde en güzel örnekler vardır. O bütün cinler ve insanlar için en büyük örnektir. Her davetçi de her davetçi de Allah Resulü ve Selam'ın din ve ilim konusunda onun varisidir. Alimler alimler Resul ve Nebilerin varisleridir. Ey ilim konusunda. Dolayısıyla alime bir kadın alime bir kadın ve Selamı örnek edilmesi gerekiyor. Ve her konuda namazı öğrendi, namazı kılacak. Orucu öğrendi, orucu tutacak. Zekat, şu, bu, falan filan. Tevhidi öğrenecek ve o tevhid dairesi içerisinde hareket etmeye çalışacak ve hiç koşmayacak. Mesela Allah Celle Celaluhu hicabsız olarak kadının dışarıya çıkmasını yasaklamışsa hicabsız çıkmayacak. Ona mesela kadının ona nikaha düşen erkeklerle tek başına kalkıp oturmayı yasaklamışsa tek başına bir erkekle yani haram olan bir erkekle ne yapmayacak oturmayacak ve bu şekilde örnekler çok. Onun için Müslüman kadın dinini yaşaya, öğrenecek, yaşayacak. Ondan sonra hem Müslüman kadınları da İslam'a çağıracak hem de kafire kadınları İslam'a çağıracak. Ve burada ilk başlayacağı şey tevhidden. Allah Resulü Selam Allah'ın emri üzerinde Mekke'de 13 sene boyu tevhid üzerinde durdu. La ilahe illallah kelimesi üzerinde durdu. 13 sene boyu. Halbuki o zamanki insanlar Arap olmalarına rağmen ve Arap lügatını en iyi bir şekilde anlama, anla, anladık, a, anlamalarına rağmen ne yapmadılar? Bu kelimeye tohide uymadılar. Çünkü onlar biliyorlar ki la ilahe illallahın manası nedir. Ama bugünün insanların birçoğu la ilahe illallahın manasını bilmiyorlar ve de ilahe İllallah'a söylüyorlar ama öbür taraftan bir kapıdan giriyorlar. Bir kapıdan la ilahe illallahla La ilahe illallah kapısından girerken öbür taraftan şirki bilmedikleri için, tevhidi de bilmedikleri için, La ilahe illallahın manasını hakkıyla bilmedikleri için hemen öbür kapıdan dinden çıkıyorlar. Allah korusun. Tevhid ve şirk mutlaka bilinmeli. Ki ne yapsın? O tevhid dairesi içerisinde sabit kalsın. Ondan sonra aynı şekilde Hristiyanlara Yahudilere, kafirlere ilk önce tevhidden başlayacak. İlk önce tevhidden başlayacak. Tevhidden başladığı zaman ona karşı ne yapalım? Sorular gelecek. Sorular geldiği, geleceği için de mutlaka Hristiyanlık hakkında, Yahudilik hakkında da ne yapması lazım? Bilgisi olması lazım. Yani bunların nerede şirk koştukları... Nerede tahrif yaptıkları en azında yüzeysel bir bilgisi olması lazım. Böyle derin bir şekilde bilgiye sahip olmazsa bile yüzeysel bilgiye sahip olması şarttır. Yoksa onlara onlara karşı nasıl mücadele verecek? Veyahut onlara karşı onlarla nasıl tartışacak? O sorular karşısında nasıl cevap verecek? İşte Müslüman kadın kendini Kur'an ve sünnetin ilmiyle, ve o da Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde kendini bilinçlendirecek. Ondan sonra hem Müslüman kadınlara da anlatacak, hem diğer kadınlara anlatacak. Yok, eğer bu kadın hakikaten ilmi yoksa, ilmi yoksa ve İslam'ı anlatmak istediği zaman Kur'an ve sünnete göre değil de Şunun bunun söylediği sözlere göre anlatacaksa en doğrusu anlatmamasıdır. Evinde otursun, çoluk çocuğuna baksın eğer evliyse, kız ise annesinin babasının yanında kalsın ve bu şeylere karışmasın. Ey kendisini ilgilendirmeyen şeye karışmasın. Çünkü dini bilmiyorsa din adına konuşacağı zaman, dinsiz konuşacaksa kendi kendine o zaman kendi kendine zarar vermiş olacak. Yok Dini biliyorsa o zaman konuşsun çünkü emri bil maruf nehir munkar her Müslüman üzerinde gücün nispetinde nedir farzdır. Onun için Ayetullah Saeed diyor ki: "Mera amin bi ve iman. Sizden biriniz bir kötülük görürse diyor ilk önce onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştiremiyorsa o zaman diliyle ne yapsın? Anlatmaya çalışsın. Diliyle de anlatamıyor, bilgisi yoktur. O zaman kalbiyle buğz etsin. Çünkü diliyle eğer bilgisi yoksa, din konusunda din, bilgisi yoksa ve din adına konuşacağı zaman, bilgisizce konuşacaksa kendi kendine zarar vermiş olur. Hem kendi kendine hem de dine. Çünkü dini yanlış anlattığı zaman o yanlış bilgiyi alan kişiler onun bilgisine göre Amel edecekleri için o kişi amel ettikçe o hatalar üzerinde amel ettikçe onun amel defterine ey o kişiyi ona aktaran kişinin amel defterinde günah yazılacaktır. Niçin? Çünkü Kur'an ve sünnete dayanmaksızın o şahıslara dini anlatmış. Ve din Kur'an ve sünnete göre anlatılır. Heva ve hevese göre değil şunun bunun söylediği sözlere göre değil. Allahu alem. Son bu soruyu alalım Diyor ki anne ve babası ayrılmış olan bir çocuk. Çocuğun Nasıl yaşı annesi babası ayrılmışlar. Yani boşanmışlar. He, yani he, karı he, koca boşanmış he. He. Çocuğun yaşı 10 ve çocuk babasının yanında yaşıyor. Baba çocuğun İslami eğitimi almasını istemiyor. Bu durumda anne ne kadar sorumludur Allah Azze ve Celle'nin yanında? Adam istemiyor. Çocuk tabi çocuk babasının yanında kalmak istemiyor. tabii bu çocuk bu <gülüyor> karı koca ve çocuk İslam ülkesinde mi yaşıyorlar? Yoksa gayri İslam bir ülkede mi yaşıyorlar? Bu soruyu sordular mı acaba? Yok. Burada yazmamış. He. Şimdi <gülüyor> biliyorsunuz Avrupa'nın kendilerine göre kanunları var. Büluk çağından önce olan Çocuklar, onların kanunları mesela baba yanında mı kalıyor yoksa anne yanında mı kalıyor? Yani çocuk anneye mi verilir yoksa babaya mı verilir? Tamam mı? Yani tabii ben Avrupa kanunlarını bilmediğim için orada değinmeyeceğim. Bilmiyorum. Eğer Avrupa ülkelerinde ise bu durum oranın kanunları mesela nasıl bilmiyorum. Eğer yaşadığı Avrupa, dedi. Avrupa ülkesi ise o zaman Avrupa ülkesinde mesela kanun yani kanun bu konuda mesela ona şikayet edilirse mesela kadın o çocuğu aldığı zaman adam kadını kanuna şikayet ederse acaba kanun çocuğun annesinin yanında kalmasına izin veriyor mu vermiyor mu veyahut da babasının yanında mı kalması gerekiyor veyahut da kadının yanında mı bu bir. ikincisi, eğer orada İslami cemaat varsa İslami cemaat varsa orada İslami cemaata İslami cemaatın başkanına müracaat eder. Ve tahmin ediyorum her Avrupa ülkesinde Müslüman cemaatler var. Ey orada Müslümanları temsil eden cemaatler var. Örneğin oran her ülkede yani her Avrupa ülkesinde Diyanet İşleri Başkanı gibi veyahutta İslami cemaatın müftüsü veyahutta da başkanı vardır. Dolayısıyla o kadın o kadın ne yapar? Gider o İslami cemaatın başkanına sorar. İşte benle kocam ayrıldık. Ve şu anda benim çocuk kocamın yanında kalıyor. Benim kocam da İslam'ı kesinlikle sevmiyor ve İslam'ın öğrenilmesini de istemiyor. Dolayısıyla benim oğlum onun yanında yaşarsa aynen babası gibi veyahut da şu anda bulunduğumuz toplumdan birisi gibi olacak. Dolayısıyla yani siz bu çocuğu babasının yandan alıp bana verebilir misiniz veyahut da teslim edebilir misiniz? Devletin kanunlarına başvurarak mı olur yoksa o cemaat başkanı veyahut da cemaatten herhangi birisi başkanın göndereceği bir heyet veyahut da bir kaç kişi o adama gider ona anlatır güzel bir uslupla hatta hatta para karşılığında bile olsa o çocuk dinsiz yaşamaması için çünkü bu soru kadın bu soruyu soran kadın demek ki elhamdülillah Müslüman bir kadındır demek ki İslam'ı seven İslam'la tanışan bir kadındır. Ha o zaman o kocaya para teklifi yapılır. Eğer kanun kanun çocuğun babasının yanında kalmasını Şartı koymuşsa o Müslüman cemaat cemaatla yardımlaşarak o babaya mesen bir miktar para verilir ve o çocuk oradan kurtarılır. Ve böylece böylece o çocuğu İslam'a göre yetiştirilir. Ama İslam devletinde ise İslam devletinde ise İslam şeriatının tatbik edildiği bir yerde ise o zaman direkt kadıya müracaat edilir ve o çocuk o babadan alınır. Kime verilir? Anneye verilir. Ve o anne Müslüman olduğu için çocuğunu İslam dini üzerine yetiştirir. Tamam mı? Buluk çağından sonra tabi Avrupa ülkelerinde 18 yaşına girdikten sonra herhalde çocuk hürriyetine kavuşuyor anlamına geliyor değil mi? Yani anne baba ona karışamaz. Tabii ki bu çocuk buluk, buluk çağından önce olduğu için o Müslüman Anne o çocuğu kurtardığı zaman blok çağına gelinceye kadar İslam terbiyesi üzerine yetiştireceği için Allah'ın izniyle 18 yaşından sonra herhalde babasını tanıdıktan sonra bile artık babasının çirkef bir hayat yaşadığını görünce babasını tercih etmeyip yine annesinin yanında kalmayı tercih edecek. Vallahu alem. Yine Muhammed ve aleyhi ve selam